13 Melek'ten merhaba. Ee, bu haftaki seçkimizde de güncel drone ve emyil kayıtlarından eserler mevcut. Ee, az önce yer verdiğimiz isim İsteşli Eric Lavin derdi. Her ne kadar kulağımıza çalınan seslerden pek aşikar olmasa da müzisyen yeni kaydı Koeznon'da kendisine miras kalan antika bir kranetten damıttığı ses dokularını tanımaz hale getirip elektronik efektlerle destekleyerek bir gürültü bulamaca yaratmış. Ee, bu kayıttan seçtiğimiz parça E. Ögun Marginaler'di. Sırada Vancouver sakinli prodüktör Gabriel Salomon var. İlk olarak noise erbabı Yellow Swans'ın yarısı olarak tanıdığımız Salomon, o proje nihayete erdikten sonra kendi kanatlarıyla uçmaya başlamış ve Shelter Press etiketinden 2014 ve 2015 yıllarını yayınladığı Movement Building 1 and 2 kayıtlarında modern dans toplulukları için beslediği eserleri bir araya getirmişti. Serinin üçüncü ve son halkası da sonunda gün yüzü gördü. Biz de bu kaydın açılışındaki What Belongs to Time ile devam ediyoruz. Akabinde ise Dalot mahlaslı Yunan müzisyen Maria Papadomonaki ile Sound Awakener mahlaslı Vietnamlı müzisyen Nung Nung deniz aşırı ortaklığına yer vereceğiz. Alan kayıtlarından yola çıkıp kişisel hayat öykülerinde ses örgüsüne kattıkları bir işitsel yolculuk sundukları Fluid Audio etiketli Little Things unçağlarından Strangers in the City'yi seçtik. Tüm müziğinin meşhur yüzüne ilgi duyanların tercihi... ...dark ambient türünün en üretken etiketlerinden biri... ...Oregon menşeili Cryo Chamber... ...etiketin bünyesinde faaliyet gösteren... ...Atrium Karseri, antik Antika ve Derin Bas Gürültüleri... ...Steez Last Broadcast, Hayaletli Tape Döngüleri... ...ve Godbody Disconnect, Caz Dokunuşları ile güçlerini bir araya getirmiş ...ve travmalara sahip bir dedektifin bir otelde kapana sıkıştığı... ...çekilmemiş bir film noirın soundtracki olarak sundukları... ...Miles to Midnight adlı bir uzun çağrı yayınlamış... Bu kayıtta yer alan Scene of the ardından Hakobu mahlaslı Japon müzisyen Takahiro Yorufuji'nin ezelden gelip ebediyete gidiyormuş gibi tınlayan gitar ultra zamanda takılı kalma hissi yaratan Battle Goes kaydından bir sekansla devam edeceğiz. Home Normal etiketinin sahibi prodüktör ve solo müzisyen kimlikleriyle birçok şapka takan Ian Hogood'u iki ay kadar önce Danny Norbury ile giriştiği ortaklık çerçevesinde misafir etmiştik. Müzisyen bu seferde İtalyan drone üstadı Giulio Aldonucci ile bir işbirliği yaptı ve alan kayıtlarıyla elektronik sesleri de içeren gücünü yoğunluğundan değil uçucu elektroakustik bulutuların zaman içerisinde dinleyicinin üzerine sis gibi çökmesinden alan Consequence Shadows isimli bir albüme imza attı. Bu kayıtlar yer alan Adler Ashes'dan bir kesitin ardından Berlinli Konrad Eker'in hayaletli işitsel sentezlerini insan sesi ve akustik enstrümantasyon ile bir araya getirdiği deneysel drone kaydı A Biology of Shadows'dan Canonicalism'de kulak McCarthy Shimmering Moods etiketinden Vibrancy kaydını yayınlayan Gallery 6 mahlaslı Japon işitsel sanatçı Hidagasu Imashigi ile devam ediyoruz. Adını titreşim ve canlılık kavramlarından alan bu albümde hayat belirtilerini en olmayacak yerde arayan müzisyen, kış mevsiminin her yeri dondurduğu anlarda bile buz tabakasının altında yüzen balıklara odaklanıp, buz tutmuş gürültü tabakalarından yaşam emareleri toplamış. Bu kayıttan seçtiğimiz Along the Surface'ı takiben başka bir konsept albümüne yer vereceğiz. ...ve Ambient üretimleri için Strie mahlasını kullanan Polonyalı kompozitör Olga Wojciechowska'nın... 50'lerde Sovyetler tarafından uzaya gönderilen köpek Laika'nın hislerine nüfuz etmeye çalıştığı Perpetual Journey kaydından Man with the Thick Glasses ile devam edeceğiz. Bugünkü geceki sona erdiriyoruz. Seçkimizde yer vereceğimiz son kayıt türün ağır toplarından Amerikalı müzisyen Rafael Anton İrisari'nin dünyanın sonunu işaret eden ve çalmasına 2,5 dakika kalan sembolik kıyamet saati Doomsday Clock'a göndermede bulunduğu Midnight Colors albümü. Kepenkleri de bu çalardan Every Scene Phase ile indiriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.